94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Nihan Kayır'a çok teşekkür ediyoruz. Evet bugün tabii IPCC raporunu konuşacağız. İklim değişikliğinin geldiği son durumu açıklayan ve fiziksel bilim kısmını bunun bu raporun açıklayan. Beşinci değerlendirme raporu AR5. Geçen cuma günü açıklandı Stockholm'da yapılan bir toplantıyla. Biraz onun detaylarına bugün e, girelim. E, IPCC bize yeni ne söylüyor? Çünkü e, aslında şunu da önce belki söylemek lazım. IPCC raporu iklim değişikliği bilimi e, konusunda yani şu anda ne oldu e, yapılan tespitler ve gelecekte ne olabilir konusundaki en muhafazakar e, şeyleri söyleyen bir konusundaydı. E, Kuruluş çünkü işte bine yakın bilim insanının ve arada hükümet temsilcileri de var. Bunların uzlaşmasını, konsensusunu yansıtıyor IPCC raporu. Yani görüp görebileceğiniz en kötümser rapor değil bu. Hatta Bir, en iyimser rapor değil mi? Evet. Aslında şey de söylemek lazım. Yani bu hükümetler arası iklim değişikliği. Paneli de değil de kurulu demek belki daha hmm. da anlatıcı olacak. Hmm. Panel deyince başka bir tartışma alanı gibi filan bir şey geliyor aklına. Yani düpedüz bu insanlık tarihinde oluşturulmuş en ayrıntılı bilimsel heyet, kurul aslında. Ben raporun kendisini indirdim. 2200 kaç sayfa öyle bir şey yani ekleri, kaynakları vesairesiyle Ve inanılmaz bu, bir şey daha yani. bu birinci bölüm tabii daha, tabii. martta, nisanda da diğer bölümleri evet. de yayınlanacak zaten şunu özenle belirtmek lazım George Monbiot bu konuda ilginç bir blog da attı, yazdı yani insanlık tarihinde herhangi bir bilimsel alanda gelmiş geçmiş Şimdiye kadar yapılmış en büyük, en sıkı ve özenli ve en büyük e, hakem denetimlik süre, denetimi sürecinde geçmiş rapor diyor. Yani bundan daha e, iyisini yapmaya insanlık bugüne kadar kadir olmamıştı diyor. Ve son derece muhafazakar diyor senin de dediğin gibi olmak zorunda. Ama yeterli diyor yani. Çünkü bir, bir şeye mesela her şeye işte... Olası, çok olası, aşırı olası gibi e, evet, olasılık çok, şeyleri çok koyuyorlar muhtemel, ya muhtemel, çok muhtemel falan. Çok muhtemel, çok çok muhtemel. Bir diyor. de şey neredeyse kesin diye evet, bir e, evet. şey var. Bunları e, biz iki hafta önce Levent Kurnaz'la burada evet. İç Yeşil'de yaptığımız programda o açıklamıştı ne demek olduğunu. Bir şeye mesela şu anda e, en çok manşetlere yansıyan iklim değişikliğinin... Çok muhtemel bir şekilde yani yüzde 95 ve üstlük, e, evet. ve üstü olasılıkla insan etkisine bağlı olduğunu kabul edilmesi demek şu demekmiş IPCC kurallarına göre o rapora imza atan insanlardan hepsinin en az yüzde 95 demesi yani ortak bir oylama sonucu alınan bir karar değil, değil. eğer bir kişi bile yüzde 90 derse o 800 bilmem kaç kişiden bir kişi bile yüzde 90 dese yüzde 90 çıkacak. Yüzde 95 çıkıyor demek ki çoğu aslında yüzde 99 diyor. Yüzde 99 diyor. Evet yani şey de çok önemli burada. Yani mesela yarında öbür günde güneş doğacak. Ondan sonraki günde güneş doğacak derken bilim insanları gene yüzde %99. 99 diyorlar. Daha evet. fazla değil. Çünkü yüzde yüz denemez. Evet. Yani bilim anlayışında yüzde yüz diye bir şey yok. Dolayısıyla yani bu bardağı yere bırakınca fincanı şimdi havada bırakırsam düşecektir dediğim zaman bu da %99'dur. Bilim evet. aksinin söylenmedikçe yüzde %100'e çıkaramaz. Dolayısıyla bu yani yeryüzü tarihinin gelmiş geçmiş en önemli raporu ve son derece dediğin sebeplerle muhafazakar bir şekilde kaleme alınmış. Peki ne diyor? Daha önceki değerlendirme 6 yıl boyunca üstelik şunu da belirtmek lazım. Bu iklim değişikliği raporunu hazırlayan insanlar dünyanın aslında en alanlarında en yetkili, en bilgili olduğu kabul edilmiş uzman kişileri ve gece gündüz çalışıyorlar ve bunun için ekstra bir ücret de almadan çalışıyorlar hakikaten. Yani kendi bilimsel faaliyetlerinin bir sonucu bu sonucu aslında. Sonucu bu evet ve buna meta e, analiz deniyor. Bu yani, ama yani meta meta bir analiz. Evet tabii. üst düzey yani bu yer yapılmış bütün bu konudaki analizleri grafikleri filan hepsini önlerine çekip toplam etkisini değerlendirdikleri matematiksel Hı. olarak ve statistiksel olarak ...değerlendirdikleri bir analiz... ...yani bundan daha iyisini... ...istesek de... ...yapmaya muktedir değil insanlık... ...ve buradan sonuç şu... ...daha önceki, altı yıl önceki... ...değerlendirmelerinden de... ...farklı bir şey görünmüyor... ...2007'dekinden... ...sadece daha fazla kanıt var... ...nelere kanıt var... ...işte birincisi... ...dünyanın harareti yükselecek... ...artmaya devam edecek... Yani ...heraret ısınmaya... İkincisi buz örtülerinin... ...işte kuzey ve güney... ...kutuplarındaki... ...arktik ve Antarktika'daki... ...buz örtülerinin erimeye devam edeceği... ...ve buz... ...deniz buzlarının işte... ...kuzey kutbunda olduğu gibi erimeye devam edeceği... ...üçüncüsü... ...buzulların... ...ricatından bahsediyorlar... ...çok ince... ...retreat kelimesi kullanılıyor... Düpedüz çekilme hı hı. Ee, ve bu çok hızlı bir şekilde oluyor. Dördüncüsü e, okyanusların, denizlerin seviyesindeki yükselme ve asitlenme durumları oluyor. Ve beşincisi de e, hava e, olaylarında kalıplarda büyük değişmeler var. Ve tabii bütün bu Acayip şeyleri yani. e, ileriye dönük senaryoları yaparken de ya da projeksiyonları yaparken de dört tane farklı model kullanıyorlar. Yani bu modellerin birbirinden farkı e, her birinde 2012 ile 2100 arasındaki toplam karbondioksit emisyonuna verdikleri şeyin farklı olması. Yani eğer şu kadar karbondioksit salınırsa böyle olacak. Bu kadar karbondioksit salınırsa şöyle olacak şeklinde bir dört e, tane şey yapmışlar. Bunlardan tabii en iyimseri Bayağı azaltılmış bir karbondioksit salımı olacağını varsayıyor. İşte en kötümseri de dizgininden boşalmış bir şekilde devam edeceğini yani bu fosil yakıt çağının varsayıyor. Mesela küresel düzeyde ortalama yeryüzü sıcaklığındaki değişimin en iyimser olan modelde 2046-2065 arasında 1 derece. Ki şu anda 0.85 evet. olarak açıklandı bugün. Ee, kötü, en kötü ihtimalle 2 derece 2065'e kadar. 2081 ile 2100 arasında ise yine en iyi ihtimalle 1 derece. En kötü ihtimalle 3.7 derece. 2065'te kaç dedi? Ee, 2 derece ortalama ama 1.4 ile 2.6 arasında değişiyor. Yani evet. güven aralığına göre. Yani iki dereceyi aşmış olabilir. Dereceyi... Benim, yani torunum tam benim yaşıma geldiği tarihte. 2065 de değil aslında tam 2046'dan da başlayabilir. Evet. 2046 ile 2065 arasında bir yılda yani bu 2050 mesela diyelim. 2050'de kötü senaryo olursa iki derece. Tab e, 2100'e gelindiğinde ya da 2080 de olabilir diyor yani 2081 ile 2100 arasındaki bir yılda da kötü senaryo olursa 3.7 derece diyor e, su ya deniz seviyelerinin yükselmesinde de e, işte kötü iyi senaryo e, 2050'lerde 0.24 metre e, 24 santim e, şeyde de kötü ihtimalle 30 santim 2100'e kadar 63 santim ama bunların sonuçta güven aralıkları var. Onlara göre bakıldığında daha kötü noktaya gidildiğinde Yani bir metreye yakın, 80 santim civarında, bir metreye yakın bir deniz seviyesi yükselmesi 2100'e kadar e, bekleniyor. Bu tablolardan benim anladığım kadarıyla. Ama çok e, mevcut duruma ilişkin ilginç bir şey daha var. E, daha önceki raporda var mıydı hatırlamıyorum. Bu e, çok net gösteriyor. 2.000, şey 1900 e, zaten. Ee, emisyonların büyük bir kısmı ve ısınmanın büyük bir kısmı 70'ten sonra, 1970'ten sonra olduğu için e, 1950'den sonraki ısınmanın e, neredeyse kesin bir şekilde insan etkisine bağlı olduğu ve karbondioksit emisyonunun bu düzeyde çok tabii, dönemde tabii, çok arttığını yani söylüyor. Tabii bu raporun en önemli şeylerinden evet. bir tanesi de bu. Yani e, aslında şöyle diyebiliriz, bütün bu. E, rakamların arasından slalom yaptıktan sonra net olarak şunu söyleyebiliriz yani kılı kırk yaran o bilim insanlarına özgü, kuru, bilimsel dille açıkçası e, mülayim yumuşak iklim çağının çöktüğünü, iklimin çöktüğünü aslında çok net bir şekilde ortaya koyuyorlar ki bu öyle ki e, insanların evrildiği ve bu medeniyeti kurduğu, mamur olduğu, müreffeh olduğu bu çağın e, kapanmakta olduğunu net bir dille söylüyorlar. Yani e, bütün hayat biçimlerinin, hayat formlarının, yaşam biçimlerinin e, bağlı olduğu çerçeve çöktü diyorlar. Bir de e, bu söylenen yalanlara verilen bence çok güzel bir cevap var. Yani biz yine bunu e, Levent Hoca ile konuşmuştuk. Bu e, işte 10 yılda diyelim sabit kaldı gibi bir yalan var ya. değilim Mail'in yaydığı ve bizim gazetelerin de üzerine attığı bir şey. E, Levent Hoca demişti ki yani iklim bilimi diyebilmeniz için 30 yıllık bir e, sürece evet. almanız lazım. Fakat 30 yıla da gerek kalmamış durumda şu anda. En son IPCC raporundaki bence en çarpıcı grafik. E, herkes belki hani bu konuya aşina olanlar hatırlar. 1850'den 2010'a kadar sıcaklık ortalamanın artışına dair bir grafik vardır. O grafik bir yere kadar 2000 1950'lere kadar biraz böyle dalgalanır. Yatay bir şeyde dalgalanır. Hafifçe artar ama ondan sonra birdenbire fırlar yani özellikle 1970'ten sonra düz bir şekilde evet, evet. artmaya başlar. Şimdi bir de 10 yıllık ortalamaları birbiriyle karşılaştırmışlar. Ve 1970'te 70'ten sonra 70 80 80 90 90 2000 2000 2010 ortalamalarını almışlar ve her birinin arasındaki fark ...net bir şekilde artışı gösteriyor. Hiçbir şekilde aşağı... ...sıcaklığın düşmesi... ...ya da sabit kalması diye bir şey söz konusu değil. Halbuki 70'ten önceye bakarsanız... ...1950-70 arasında... ...bir sabit kaldığını görüyorsunuz. 1910 ile... ...50 arasında aynı... güne benzer bir hızla artış olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla... ...o 50 ile 70 arasındaki de zaten... ...hava kirliliğinin negatif etkisi... ...nedeniyle olduğunu biliyoruz. Evet. Dolayısıyla şu anda yani roket gibi e, artıyor yıl ve e, ortalama 0.2 derece e, bu raporda da var e, bir artış var ve hiç 10 şey, e, yılda 10 e, yılda 0.2 derece yani çok önemli bu çünkü e, iklim değişikliği için hala bu durum için hala bir şeyler yapabileceğimizi de söylüyor net olarak ama Artık her türlü inkarın sonu gelmeli. Şu anda bir salise bile beklemeden hareket edebilirsek... ...bir küçücük bir fırsat penceresi hala kalıyor. Bu canlıları koruyabilmek için başta insan türü olmak üzere. Geri dönüşü olmayan noktaya gidebilmek için diyorlar. Yani çok net aslında. İklim değişikliği ve küresel ısınma da artık bu rapordan sonra pek anlam ifade eden... ...terimler olmaktan çıkıyorlar. Yani belki de kullanmamak lazım. E, Monbio da diyor ki zaten... ...hikayenin kendisi... E, ...bir çöküşten... ...bir yıkımdan, iklim yıkımından... ...bahsediyor diyor. Bu bir felaket diyor. Yani çok ilginç bir şekilde... ...öngörebildiğimiz... ...insanlar olarak... ...fakat... Ta, e, ta, ...tahayyül etmekte... E, ...edemediğimiz, kapasitemizin yetmediği... Ve öyle bir felaket ki tuhaf biçimde donanımımız yok ön, önlemek için yani gerekli donanıma da sahip evet. değiliz gibi gözüküyor. Yani şey de çok ilginç bir Jeff Masters var bu konulara en çok Amerika'da yer veren ve işte Underground Weather Underground diye ismi olan ya da Wonder blog dediği... ...blogları var... ...çok yakından takip ediyor... ...bütün dünyadaki gelişmeleri... ...iklim değişmelerini... E, ...o bir şey değerlendirmesi yapmış... ...yani çığır açan bir e, şey bu diyor... ...rapor... ...bütün muhafazakarlığına filan rağmen... ...ve çok net... ...yorumunu da söyleyeyim diyor... ...gezegeni benzetmemiz gerekirse bir şeye... ...çok anlaşılabilir bir şekilde... Yani bu IPCC raporunun hükümetler arası iklim değişikliği kurulu raporunun diyor hastanede yatmakta olan bir hastanın hastane raporu gibi gördüm ben diyor okudum. Yani medeniyetin doğal sistemleri üzerine dayalı oldu. ağır şekilde hasar görmüş, rahatsız durumda ve geleceğe ilişkin de tahminler Sanki bir tıbbi teşhis gibi diyor. Yani kimin için kalp hastalığı olan aşırı kilolu bir adamın durumu için yapılan teşhisten, teşhis benzeri diye bir benzetme yapmış ki çok yerinde buluyorum şahsen. Ve eğer hasta çok ciddi hayat tarzı değişiklikleri yapmazsa hastalığın çok daha ileri noktalara gideceği yani sakatlık hatta ölümün de kaçınılmaz bir olasılık olarak ortaya çıktı e, durum diyor. Yani e, ve dolayısıyla da bu büyük eforu dönüştürmek için doğal ve e, şey e, petrol ve doğal gaz 20. yüzyılın enerji teknolojileriydi. Kömür de 19. yüzyılında diyor. Bizim 21. yüzyılın enerji teknolojilerini derhal yürürlüğe sokmak zorundayız. ve Yani belki de bunu hala yapabiliriz ama büyük bir hareket yaratmak zorunda olduğumuz aşikar. Yani ben şeyi de görünce bu iklim değişikliği Kurulunun raporunda haliyle yer alamayan yepyeni araştırmalar da var. Onlar çünkü birkaç sene öncesinden kesiyorlar ki hepsini değerlendirebilsinler rapora diyor. Mesela bir tanesi yeni Stanford Üniversitesi'nin raporu çok yeni yayınlandı. Ağustos başında <gülüyor> ve diyor ki yani iklim değişikliği denen şey ritm olarak son 65 milyon yılda görülmüş en büyük değişim hızına sahipti. Işte. Senin biraz önce grafikte verdiğin şeyi uzatmışlar onlar da. Stanford'dan Noah Difenbo ve Chris raporu herhangi bir dönemde görülenin 10 katı hızla kötüye doğru gittiğini tespit etmişler ve böyle giderse müdahale edilmemesi halinde onların kendi raporları da var. 5 ila 6 derece artacak ki 6 derecede mümkün değil yani wet bulb dedikleri işte bir şey var termometrede ıslak bulb nasıl çevrilir bilmiyorum yani ıslak o baloncuklu Baloncuk, şeyli. termometrelerde 35 derecenin üstünde insan tamamen çıplak hareketsiz de yatsa Açık havada dayatsa Önleyemiyor ölümü Ona doğru bir Gidişat olabileceğini de Hanson son bir araştırmasında Yeni çıkan bir araştırmasında iklim bilimci söyledi Yani en büyük araştırmalar Bu noktada bir de Gene bu IPCC Raporunda yer almayan bir araştırma Vardı Yeni bir araştırma o yüzden yer alamazdı Yani bu da Alman e, deniz biyologların yapmışlar. Okyanusların asitlenme oranı 250 milyon yıldan beri görülmüş en yüksek noktaya ulaşmış. Yani bu demektir ki gezegen o, var olalı beri e, daha büyük bir şey görülmemiş. Okyanusunda yani canlılar, e, deniz canlıları alemini Ortadan kaldıracak bir şey ve son üçüncü bir araştırma var. Bunların hepsi bu son 10 gün içinde elimize geçenler. O da Potsdam'dan iklim araştırmaları enstitüsünden çok ve Madrid Üniversitesi ile Complutense Üniversitesi işbirliğiyle e, yürkütücü çok. Bu yüzyılın sonunda en serin yaz ayları günümüzün en sıcak yaz aylarından daha sıcak. ...geçecek diyorlar ve Akdeniz bölgesinin de... ...çok tehlikede. Bunun da... ...yani bunu... ...kısa vadede artışı... ...önlemenin de imkansız hale... ...geldiğini de söylüyorlar. Yani neyin kurtarılacağı... ...meselesi var? Çok kritik şeylerden bir tanesi... ...IPC raporunun... Yani ...satır aralarında ama... Yani ...aslında şeylerde de geçiyor. Özette de var tabi. Ee... Bütün enerjinin 1971 ile 2010 arasındaki e, yeryüzü tarafından depolanan enerjinin yüzde doksanının e, okyanuslar tarafından evet, depolandı. Evet çok önemli burada. İlk, i̇lk 700 metresinden bahsediyorlar sadece okyanusların yani derin okyanus değil yüzey okyanusu. E, bu da tabii gecikmiş e, şeyi açıklıyor yani gecikmiş ısınmanın bir nedeni okyanuslar geç ısındığı için ve Depoladığı enerjiyi daha yavaş bir şekilde verdiği için aslında atmosferin ısınması e, beklenenden daha geç e, devam evet, ediyor. Onu tahmin edememişler yani. Ve e, şeyi de e, atmosferdeki karbondioksit, metan, nitroz oksit levelleri şeyleri e, seviyeleri de e, son 800 bin yılda daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştığı şeyden itibaren endüstri öncesi döneme göre %40 artış gösterdi ve 800 bin yıldır görünmeyen bir şey oldu ve sadece okyanusların absorbe edebildiği, emebildiği insan kaynaklı karbondioksit %30 civarında ve bu da tabii iyi bir şey gibi görünmekle beraber çünkü yutak ama aynı zamanda okyanusun asitlenmesine. Ee, neden, neden oluyor? Bir noktaya kadar sürebilecek, ondan sonra. Tabii, zaten asitlere dokuyoruz. Daha geç e, karbondioksit, daha az karbondioksit emebiliyor falan. Fakat tabii e, şey de şeyden de bahsedelim. Şimdi artık mesela rapor zaten e, şey sözcüğüyle başlıyor. E, i̇klim değişikliği kesindir diye başlıyor. Yani, tartışmasızdır. tartışmasızdır diye Tartışma başlıyor. Tartışma bitmiştir diyor. E, dolayısıyla artık tartışmayı hala niyeti olanlar daha farklı yöntemler kullanmaya e, başlayacaklar anlaşılan. Mesela bunlardan bir tanesi hem de baya baya e, önemli birisi Owen Patterson İngiltere'de e, bakan galiba. Üstelik de çevreden sorumlu e, bakan. İklim, i̇klim değişikliğinin e, mücadeleden evet, mücadele sorumlu bakan. E, bu IPC e, raporun açıklanmasının ardından demiş ki e, bu artış e, aslında avantajlı da olabilir. Yani avantajlarına da bakmak lazım. E, küresel ısınmanın demiş. E, bu sayede demiş daha az insan soğuktan ölecek kışın ve e, kuzeyde kuzey enlemlerinde belli tahılların vesairelerin yetiştirme şansı artacak demiş. Şimdi bu e, Hani siz buna bakmayı herhalde mideniz kaldırmadı evet, muhtemelen. Okuma, evet. Yani çıkış alacaktım, <gülüyor> lanet olsun deyip yapmadım. Hakikaten yapmadım. Bu tabii her şey bir yana yani komikmiş gibi görünüyor. Fakat inanılmaz bir vicdansızlık tabii. Yani acaba ben merak ediyorum o güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu'nun, Britanya İmparatorluğu'nun diğer e, eski kolonileri ne olacak? Oralar insansız kaldığında herhalde... Kraliçe biraz üzülür gibi geliyor bana. Çünkü bu insafsızlık sadece İngiltere'nin yani Britanya adasını e, görüyor. Ve şey hesabı yapıyorlar. Bir avuç insan e, zengin oldukları için olanaklarıyla işte Himalayalar gibi kuzey kutbunda yani yukarı enlemlerde yaşayabileceklerini yani de, sanıyorlar. Bir de bir de, bir de bir de Grönland ama Grönland unutmayalım de. lütfen. Yani Orası. Grönland. Buzdan tamamen buzlar gidince yemeyişil bir yer olacak. Adı da öyle zaten. Yeşile'de Yeşile'de zaten. Böylece bir sorun kalmıyor aslında ya. Yani. Ama bu anlayışla yani mücadele etmek için sadece yani en önemli yetkili ağızların da söylediği en fazla 15 senemiz kaldığını da net olarak söylüyor. Tedbir alabilmek için yani bu konuda kapı gibi raporları olan insanlar, ekonomik profesörleri filan açıkça şey mesela Lord Stern net olarak söylüyor. Karbon bütçe meselelerini 15 ila en geç 25 yıl içinde bitirmeliyiz. Limit belki 15 diyor belki. Yani neredeyse çok yarın gibi bir şey ve biter iş demiş. Bizim de gezegen elden gidiyor. Buna razı gelemeyiz manifestomuzda söylediğimiz şeylerdi. Yani hiçbir münferit vaka değil. İklim değişiyor ve bu ekmeğimizden suyumuzu hayatımızın her yönünü, her anını derinlemesine etkiliyor dediğimizde ve bitecek yani şimdi yapamazsak demiştik. Buna karşılık işte Patterson gibi şeyler var ve mesela demokratikleşme paketi Türkiye'de de açıklanıyor. Fakat tek kelime bununla mücadele yani bunun demokrasiyle yaşama hakkıyla ne kadar önemli olduğunu gösteren anlayan hiçbir anlayışa rastlamıyoruz. Buna karşılık mesela daha demokratikleşme paketinden çok kısa bir süre önce Enerji Bakanı Taner Yıldız... Türkiye'de Kaya gazı müjdesi verdi tırnak içinde 4 buçuk trilyon 49.6 trilyon metreküp rezervi var diyor başladık üretim operasyonuna ve bunu da yapan şelle anlaştık diye de açıklamalar yapıyor bu gidiş gidişliği ve sonu gelmeyen bu hiç gelme ekonomik büyümeyle bunun olamayacağını da kesin olarak Evet. Bu hareketler yani çevre hareketleri herhalde şeyi verecek. Bugün parça çalacak zamanımız oldu. Kalmadı zaten bitirmek zorundayız. Ben bitirmeden önce iki tane duyuru yapayım. Bu bugün konuştuğumuz IPCC raporunun e, nedir ne değildir e, üzerine daha detaylı bir değerlendirmeyi gelecek hafta pazartesi günü 7 Ekim'de Sabancı Üniversitesi'nin İstanbul Politikalar Merkezinde Karaköy'de Bankalar Caddesi girişindeki binasında yapacağız. En önemlisi de bu IPCC raporunun yazarları katkıda bulunanları arasında bulunan Profesör Murat Türkeş gelecek ve o bize anlatacak aslında raporun detaylarını. Ardından da diğer bilim adamları, bilim insanları da üzerine yorumlar yapıp bu konuyu biraz daha derinlemesine inceleyecekler. Bunu da e, ...duyurmuş olalım. Pazartesi e, günü Twitter'dan da duyururuz. E, Pazartesi günü saat 13'te e, İstanbul Politikalar Merkezi'nde olacak e, ayın 7'sinde. Son olarak da e, tohum ve gıda özgürlüğü e, için eylem günleri başladı. E, bugün başlıyor daha doğrusu. 2 ile 16 Ekim tarihleri arasında bütün dünyada eş zamanlı olarak tohum ve gıda özgürlüğü için eylem günleri e, başlıyor. Bunlardan bir tanesi bu eylem günleri çerçevesinde 2 hafta boyunca çok sayıda eylem ve etkinlik yapılacak. Bunlardan bir tanesi mesela İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Karaot Köyü'ndeki 3. Karaot Tohum Takas Şenliği var. 5 Ekim Cumartesi günü bu cumartesi. Bütün bu eylem günleri, tohum ve gıda özgürlüğü eylem günleriyle ilgili gelişmeleri de Yeşil Gazete'de özel bir dosyada takip ediyoruz. Oradan da e, takip edebilir isteyenler. Hem kendi sayfası da var e, bu eylem günlerinin ve oradan da yapılacak etkinliklere ulaşılabilir. E, evet. Herhalde bugünlük bu kadar. E, bir tane bir kötü haber vardı aslında ama e, başlığını söyleyip geçeyim. E, Gördes'te nikel madeninin olduğu yerde e, dün İki gazetelerde çıkan İhlas Haber Ajansı'nın bir haberine göre içme suyunda çok yüksek miktarda arsenik saptanmış. Bunu biraz incelememiz gerekiyor. Çünkü nikel madeninden arsenik çıkar. Yani çok basit bir şey var. Evet. bağlantı Bunun Sol var. gazetede de bugün var. Evet. Üstünde durma fırsatımız olan. Ee, bunu olabilir. biraz ben de incelemek istiyorum. Çünkü miktarlar öyle böyle miktarlar değil yani. Normal ya da işte maksimum normal olmaz zaten pek ama. Maksimum bu izin verilen miktarın böyle 200 katından falan bahsediyoruz yani inanılmaz bir arsenik kirliği var suda. Ve arsenik de çok önemli bir, kar bir karşıtuzendir. Dolayısıyla bu da önemli. Takip etmemiz gereken belki gelecek hafta daha detaylı inceleyeceğimiz konulardan bir tanesi gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık yeşil.